Enlem ve Boylam Mustafa Birgin Enlem ve Boylam 193 Eylül 2024 Başladı. Hoş geldiniz. Merhaba değerli dinleyenler. Yeni yeniden birlikteyiz. Epey bir zaman oldu sizi. Yalnız yaşıyor oluşumun deneyimlerinden bahsetmeyeli. Bugün baktım böyle biraz dağınık durumda duran Parçalar var. Hani birleştirip M1'in standartlarına uyuyacak bir şey çıkar mı ortaya diye düşündüm. Biraz zor ama şansımı deneyeceğim. Ne çıkarsa bahtınıza. Daha önceden Enlemi Boylam 180'de yufka açmanın inceliklerini anlatmıştım. Oradaki deneyimimi ek gibi de düşünülebilir ama yinelemeyeceğim aynı şeyleri. Orada işte mesela kalori takibi yaptığımı, işte günlük 1500 kalori tükettiğimi falan söylemiştim. Bu uygulama devam ediyor. 80 kilo dolaylarında ağırlığımı korumaya çalışıyorum. O enlem ve boylamda adı geçen anılan enlem ve boylamda işte marketlerde indirimde olan fırsat ürünlerini Takip ettiğimi ve Uygun bir şeyler olması durumunda Gözüm dönebiliyor <gülüyor> Kilo takibi yaptığım için Fazla yiyemiyorum Dolayısıyla erzak alıyorum Malzeme alıyorum e, Tüketemeyince ne oluyor? Bozulacak gibi oluyor Bozuluyor Bazısının son kullanma tarihi geçiyor Gerçi yine yenilebilecek durumdaysa Onları a, atmıyorum tabi ki ama bazen hani son kullanma tarihi gelmemiş olmasına rağmen bozulabilen ürünler var. Ama daha önceden bu kadar deneyimlemiyordum. Son dönemde biraz baktım işte mercimek var, kırmızı mercimek, işte pirinç var. Ama baktım içinde böyle kurtlanmalar var. Yani <gülüyor> değişik değişik canlılar, haşereler var. <gülüyor> Un vardı mesela. Un bitlenmiş. <gülüyor> ya dedim bu daha önceden olmuyordu böyle tamam belki son dönemde biraz abarttım fazla şey aldım çünkü her şey fiyatlar çok çok yükseldi son dönemde biliyorsunuzdur Türkiye'de mesela fiyatlar artınca bazen markette kalan eski fiyattan hala satışa sunulan ürünler e, indirimli cazip gibi duruyor e, aç gözlük yapıp Biraz biraz getirebiliyorum. Mesela evde şu an 15-20 kilo un var. <gülüyor> 15 ya da 20 kilo pirinç var. Kırmızı mercimek yine 10 küsür kilo var. Tabi bunlar gözüme çarpanlar. Diğer bir tarafta bir dolap var. Orada da muhtemelen daha fazlası var. Ama her ne şimdi bunları aldım epey oluyor. Yani neredeyse bir yıl oluyor. Ama işte kalori takibinden dolayı bunları da tüketemiyorum. Şöyle de bir şey var, ben normalde dağınık yaşayan bir kimseyim. Hani kendi başına yaşayınca. Dolayısıyla çok da umursamıyorum marketten ürünleri getiriyorum mesela işte e, nohutu, pirinci, mutfağın zeminine <gülüyor> serpiştiriyorum seriyorum ya hatta sermiyorum öyle gelişigüzel rastgele bırakıyorum. Bazen öyle oluyor ya sanki şu vardı mesela ketçap vardı mayonez vardı diyorum ama hadi bul yani onu bulmak hak getire bazen öyle oluyor hani olduğu halde yeni yenisini alma durumunda oluyorum çünkü onu oradan arayıp <gülüyor> çıkarması hani maden ocağından bir şeyler bulup çıkarmak gibi. Geçen aylarda ablam geldi ziyaretime. Vakti ki bu ne al dedi. Başladı öyle. Böyle yaşanır mı? Şöyle olunur mu? Böyle olunur mu? Dedi. <gülüyor> ben de ya çok konuşma ya filan dedim. Ya, rahat duramadı. İki gün boyunca falan işte. O da bir tek mutfağı zapt edebildi. Yani erzakları dolaplara yerleştirdi. işte onları benzer ürünleri bir araya koydu filan. Dolayısıyla mutfağın zemini adım atacak yer oldu, açıldı yani. Ben de şaşırdım ya bu mutfak bu kadar geniş miydi falan. <gülüyor> Demeye başladım. Ama işte şimdi iyilik etti gibi görünüyor. Hatta yani ben de böyle... Teşekkür etmiştim sonradan yani böyle biraz hani başta kızdırmış olmasına rağmen. Gerçi oraya girmeyeyim orada bazen böyle beni kızdıran şeyler de oldu mesela. Benim işime yarayabilecek ıvır zıvır şeyler var onları çöpe sallamış falan sonradan benim için önemli şeylerdi onlar. Mesela banyo tıpası. <gülüyor> Banyodaki küvet tıpası bakmış bu ne ya falan demiş böyle Aa, onu çöpe atmış filan ama sonradan ben onu bulana kadar böyle 2-3 hafta boyunca bir iki tane getirdim tam oturmadı su devam etti internetten getirtecektim ki en son bir yerde buldum ama yani 2-3 hafta boyunca su sıcak suyun içinde falan oturuyorum böyle Boyun fıtığı filan var e, bende o iyi geliyor filan. Her neyse yapamaz oldum o zaman zarfında. E, ne oldu işte topuğumu koyuyorum. Su sızıyor <gülüyor> gidiyor zapt edemiyorum. Ne benim işte gittim şey aldım oyun hamuru aldım. <gülüyor> Oyun öyle oraya ayarladım falan bastırdım. Böyle bir tıpa yapmaya çalıştım falan. Yine, yine çözüm olmadı. Ne bileyim böyle bir türlü türlü şeyler denedim. Çok basit plastik bir tıpa bile ayarlayamadım yani düşünün. E, keyfim kaçtı. A, açtım ona kızdım. Ama sonradan şunu fark ettim. İşte aradan birkaç ay geçti. İşte erzak. Niye kurtlandı? Daha önceden kurtlanmıyordu. Tamam bu kadar yoktu. Bu kadar ürünü almıyordum ama en azından olanlar da uzun süre gidiyordu ve ben kurtlanmaya şahit olmuyordum. Şaşırdım. Sonradan bir nedenin şu olabileceğini düşündüm. Şimdi normalde ben gelişi güzel mutfak zemininde tutuyordum onları. Havayla teması vardı. Şimdi bunları alıp böyle üst üste ve yan yana e, dolabın içine e, tıkıştırınca tıkınca havasız kaldılar. Muhtemelen ondan ötürü bu kurtlanma gerçekleşti. E, şimdi bilmiyorum yani arayıp yine kızacağım. Belki o ürünlerin ederini hesaplayıp ona göre ona bir fatura çıkaracağım. Ama bilemedim yani şimdi o ürünleri de böyle atasım gelmiyor kıyamıyorum hani <gülüyor> bitlenmiş bitlenmiş ondan kendime ekmek yapamayacağım için yapmayacağım için yani ne yapayım ama atmak da istemiyorum acaba diyorum hani ne bileyim böyle güvercinler onu yemez herhalde kediler köpekler de yemez herhalde. Hani un yeme seviyle ben onlar için onu <gülüyor> onu pişirir. <gülüyor> hani onu onu yoğururum, pişiririm, hazırlar öyle götürür bırakırım ama nereye kime bırakacağımı bilmiyorum. Bilemiyorum böyle bazen şey görüyorum mesela atık artık ekmek poşetleri oluyor. Şimdi millet onları asıyor bitti böyle parkın kenarına falan muhtemelen güvercinleri evcil hayvanı bulunan insanlar mı alıyor ya da orada bazen güvercinler oluyor güvercinler mi yiyor? onu bilemedim onun onun takibini yapabilirim belki. Geçen gün makarna yaptım bilmiyordum yani şu spagetti işte tam <gülüyor> Kaşığı daldıracağım, çatalı daldıracağım falan. Baktım ki böyle lekeler var üzerinde. Bu ne ya falan dedi. <gülüyor> Mideniz bulandırmayayım derdi. Dinleyenler benim de midem bulandı. Sonra şey yaptım işte. Onu <gülüyor> çöpe attım. Böyle kıyamadım ama o an böyle ne yapacağımı düşünemedim. Yani nasıl değerlendirebileceğimi. Onu elden çıkardım ama un hala duruyor mutfakta onu, onu olmadı ben a, yoğurur e, pişirir kedi köpek ya da güvercin ya da başka canlılara haşerelere veririm köyde olsaydı güzeldi köyde e, hani bir sürü fırsat var bir sürü değerlendirme alanı var mesela işte Hayvanlar oluyor. Koyundur, keçidir, inektir. Onların yem, yemlerine katabiliyorsunuz. Onlara veriyorsunuz. Yiyorlar. Yiyorlar. Kediler de yiyor diyeceğim de son gidişimde köyün kedileri bile artık her şeyi beğenmez olmuşlar. Ekmek atıyorum, ekmek yemiyorlar ya. Sanki kaçırmazlardı. Demek ki şimdi bilemiyorum hani köyümüzde deprem olmuştu. Epey bir ev yıkılmış falan. Acaba... Acaba harabeler çoğaldığı için çok kolayca faremi yakalıyorlar onu bilemedim. Ama yani en azından fareler yerde ekmekleri. <gülüyor> yani ben fareleri beslerdim kedileri. Kedilerin ağzına layık hale gelsinler diye. Kediler de <gülüyor> onların hakkından gelirdi. Bu da olurdu. Acaba hani şey mi yapsam? Bunları memlekete mi gö <gülüyor> göndersem diyorum falan. Şimdi mesela memlekete giderken şimdi beraberimde neredeyse hiçbir şey götürmüyorum. Yani sadece bir valiz falan götürüyorum. İçine çok hafif sadece giyeceklerimi koyuyorum. Bir de bilgisayarımı, laptopumu götürüyorum. O bile beni mahvediyor o ağırlığından dolayı falan boyun fıtığı olunca. Şimdi böyle olunca nedir? Bizimkiler falan böyle benim bir şeyler getirmememe alışmış durumdalar. Alıştırdım onları. Artık sormuyorlar, etmiyorlar elim boş mu geldim falan. <gülüyor> Demiyorlar. Ama şey, şimdi onlara bir sürpriz yapabilirim. Böyle beraberimle <gülüyor> kurtlanmış malzemelerle gidebilirim falan. Özellikle yani tabii kendim taşıyamayacağım için bir, bir araç kiralayayım falan. <gülüyor> ya ne diyorum ben. Sonra şey iyice iyice fantezi yapıyorum ben şimdi burada. Değerli dinleyenler. İşte onlar da bu ne ya falan diyecekler. Bize erzak mı getirdin? Yok size değil işte. Yok bunları hayvanlara <gülüyor> hayvanlara getirdim. <gülüyor> diyebilirim falan. Bu da komik olurdu. Ama bilemiyorum. Yani onu yıllar yıllar evvelinde hatırlıyorum köyde. İlkokul yıllarında falan böyle olurdu, denk gelirdi köy yerinde. İşte öyle kurtlanan ya da bitlenen diyeyim Aa, onu elerlerdi. İnşallah yememişimdir. <gülüyor> o zamanlar ben o ekmekten o bu, bitli bundan diye diyorum, bir düşünüyorum bilmiyorum. Çünkü bende sonradan bir takıntı oldu değerli dinleyenler böyle özellikle ortaokul yıllarında falan böyle bir her, her şeyden tiksinmeye, kolay kolay yememeye başladım falan. Böyle seçici olmaya başladım. Ama tabi bu ilkokul yıllarına dayanıyor. O zamanlar böyle bir hassasiyetim var mıydı, takıntım var mıydı onu bilmiyorum. Ama yani temennim o inşallah yememişimdir <gülüyor> diyeyim. Ama buna rağmen şimdi bir taraftan şeyi düşünüyorum. Hani belki onun değil de mesela o pirinci. Aa, hani tane tane ya mesela o pirinç içinde ölen haşereler falan var. Şimdi onları ayrıştırabilir miyim diye düşünüyorum. Mesela bir sürü ayrıştırma yöntemi var mesela. Mesela tuzla demir tozu diyelim ki. Şimdi bunları nasıl ayrıştırabilirsiniz? Bir mıknatısla üzerinden geç <gülüyor> geçersiniz. O demir tozlarını toplar, tuz kalır geriye falan. Dolayısıyla ayrışır. Şimdi diyelim ki suyla tuz var, karışım bir çözelti var. İşte na nasıl ayrıştırırsınız? Hani tuzu elde etmek istiyorsanız ya da suyu da elde edebilirsiniz. Suyu buharlaştırırsınız, kaynatırsınız. Tuz dipte kalır su buharlaşır o buharı tekrar su sıvıya çevirmek suya çevirmek mümkün. Dolayısıyla tekrar e, su ve tuz elde edebilirsiniz. E şimdi düşünüyorum. <gülüyor> düşünüyorum da ben nasıl bir ayrıştırma yöntemi uygulamalıyım ki bu kurtlarla pirinci ay ayırt edebileyim filan ve bilemiyorum böyle suya tuttum yani su <gülüyor> Onların adı neydi ya unuttum böyle. Kelebek gibi büyük oluyor da küçük küçük damini mini. Güve galiba. Güve evet. İşte neyse suya tutunca pek çoğu yüzeye çıkıyorsun. Dökünce onlar gidiyor. pirinçler kalıyor. Ama %100 başarı oranı elde edemedim. Arada bir tane bile görsem o ürünü kendim için değerlendirmem zor olur. Keşke bir ventilatörüm olsaydı diye iç geçirdim. Çünkü o haşerelerin öz kütlesi pirincin tanesine oranla daha düşük. Ventilatörün önünden onları aşağı doğru dökmem halinde ventilatör işte hava üfleyecek. Dolayısıyla o haşereler daha öteye uzaklaştırılabilecek. Dolayısıyla onları bir nebze bu şekilde ayrıştırabiliriz diye düşündüm. Ama işte vantilatör yok. Acaba ben böyle yukarıdan böyle başımın üzerinden bir düzenek yapıp da böyle ben üfleyeyim üflesem mi ki? <gülüyor> <gülüyor> yani, üf üf diye, <gülüyor> diye üfleyip işte yukarıdan aşağı dökülürken azar azar ben onun karşısında durup üflesem olur mu ki? <gülüyor> Aman ne diyorum ben ya. Şey düşünüyorum mesela o kalan geriye kalan mercimeği, pirinci neyse nohudu deterjanla yıkayacağım en son zaten. <gülüyor> Çamaşır suyuyla da olabilir diyeceğim de yok ol beni zehirler sonra eğer ben yiyeceksem. E ben yemeyeceksem de çamaşır suyu Tehlikeli şey çünkü Hayvanlara bile verecek olsam Hayvanları zehirleyebilir Yok çamaşır suyu değil de deterjan Olabilir ama Birkaç not daha vardı değerli Ya ben 10 dakikalık Şey anlatabilir miyim ki Filan diyordum ama beklediğimden de Uzun hatta, hatta benim Aklımda olan notlar da bitmedi. Uzun da olsun istemiyorum ama yani gördüğünüz gibi hani 3-5 kuruş tasarruf edeceğiz ya da 3-5 kuruş kâra geçtiğimizi düşünürken epey bir zarara uğratıyormuşum kendimi. Açgözlü olmanın zararları hülasa dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan oldum. Dim yata pirince giderken evdeki bulgurdan oldum. Dim yata pirince giderken evdeki bulgurdan oldum. Ata bineyim derken altımdaki eşekten oldum. Ata bineyim derken altımdaki eşekten oldum. Ata bineyim derken Altımdaki eşekten oldum Ha evet değerli dinleyenler Dedim ya hani günlük 1500 kalori tüketme hakkım var Henüz bozulmamış ürünler de var e, Bari onları kurtarayım diye düşünüp Nasıl tüketebilirim diye düşünmeye başladım Onları pişirip yersem en azından onları kurtarmış olurum ama işte günlük 1500 kalori ya da kilo kalori aynı şeyi kastediyorum çok sınırlı bir şeyler tüketebiliyorum dolayısıyla kendime ek hak kazanma fırsatları çıkarmaya çalışıyorum filan mesela onlardan bir tanesi müzevi bir hayat sürdüğüm için Haftada bir güçlükle evden çıkıyorum. O da cuma günleri. İşte cuma namazına gidip ondan sonra da alışverişimi yapıp dönüyorum. İşte dışarı çıkmaya, kendimi teşvik etmek için evden dışarı adım atmam halinde 500 kalori günde kazanma hakkım oluyor. Şayet dışarıda iki saatten fazla oyalanacak olursam 1000 kalori ekstradan kazanma hakkım oluyor ama e, yine de beni ikna edemiyor. Yeterince cazip gelmiyor. Dışarı çıkmaya çok istekli olmuyorum. Yeni bir şey geldi aklıma. Şimdi malum biliyorsunuzdur ya da en azından bilenler biliyordur. mebirgin.com sitemiz. 2000 7 yılında yayına başladı yani 17 yıldır yayında olan bir site ve epey bir zamandır çok daha ilgilenemiyorum çok daha odaklanamıyordum. Acaba dedim hani bir elden mi geçirsem bir bakım mı yapsam bir böyle pasifleşen içerikleri güncellesem mi ya da mesela eskiden kalma gereksiz olabilecek konuları mesajları falan elesem mi ki diye Böyle bir şeyler geldi aklıma ve şu an biraz biraz onunla ilgilenmeye çalışıyorum. İşte her elediğim ya da sildiğim bir pasif içerik ya da bir mesajdan 50 kalori, 50 kilo kalori kazanma hakkı oluyor filan. Birkaç gündür böyle <gülüyor> birkaç gündür 3-5 bin kalori topladım yani onlarla da. İşte biraz biraz bir şeyler öğretmeye çalışıyorum. İnşallah yakında tekrar duba gibi olmam. <gülüyor> duba gibi olmam. İnşallah. Yani ben 95 küsür kilodan 80'e düşene kadar akla karayı seçtim. Şimdi de erzaklar heba olmasın diye tekrar eski formuma dö <gülüyor> dönersem bu da o da özlenen ve beklenen durum olur yani. İnşallah her şeyi kontrol altında tutabilirim çünkü bazen oluyor şimdi Kendinizi terbiye ediyorsunuz, alıştırıyorsunuz az yemeye filan. Sonra artık vücut çok istemiyor, e, idare ediyor az yemekle. Ama şimdi ben tekrar çok yemeye alışırsam ondan sonra beni kim nasıl 1500 kaloriyle zapt edecek, onu bilemiyorum. Mecbur her gün dışarı çıkmam gerekecek <gülüyor> ek kalori kazanmak için o zaman tabii bilemiyorum. Evetler dinleyenler ve böylece yalnız yaşayan M. Birgin'in maceralarından bir kesit dinlemiş oldunuz. Esen kalınız. www.mbirgin.com <gülüyor> Enlem ve Boylam 193 Eylül 2024 Bitti. Esen kalınız. Enlem ve Boylam Mustafa Birgin